1545 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Cüveyriye Validemize kısa ve öz bir zikir öğretmeleri, evet, Hazreti Peygamber bir gün Cüveyriye Validemizin hücresinden kuşluk vakti çıktılar, daha sonra döndüklerinde Cüveyriye Validemizin bıraktıkları yerde oturmakta olduğunu görerek, sen hala benim bıraktığım halini devam mı ettiriyorsun, diye sordular, onun, evet, demesi üzerine de şöyle buyurdular, ben senden sonra dört kelimeyi üçer defa söyledim ki bunlarla kazanmış olduğum sevapleri, tartılacak olsa senin evden çıkışından bu yana yaptığın zikirlerden daha ağır gelecektir. Bu dört kelime, Subhanüllâhi ve bihamdihi, adede halkihi ve rida nefsihî ve zinete arşihî ve midade kelimatihî ortaktan münezze olan Allah Teâlâ'ya yarattıklarının sayısınca kendisinin razı olacağı kadar araştırmayın ağırlığınca ve kelimelerin mürekkebi kadar hamdeder ve yüceltirim kelimeleridir. Diğer bir rivayette Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır: Subhanüllâhi adede halkihi. Sübhanılâhi ridâke nefsihi, Sübhanılâhi zînet-i arşihi, Sübhanılâhi midâde kelimatihi, Allah Teâlâ'yı yarattıkları adedince ortaktan tenzih eder ve yüceltirim, onu kendisi razı oluncaya ve araştırmanın ağırlığı kadar ortaktan tenzih ederek yüceltirim, yine Allah Teâlâ'yı kelimelerin mürekkebi kadar yüceltir ve tenzih ederim, bir başka rivayette de şöyle buyurmuşlardır, Sübhanılâhi ve bihamdihi, ve lâ ilâhe illâllâhu valâhu ekber, adede hâkihi ve Rıza nefsi ve zinete arşihi ve adede kelimatihi, hamdine sığınarak Allah Teala'yı ortaktan tenzih ediyorum, Allah'tan başka ilah yoktur ve o her şeyden yücedir, bunu da yaratıklarının ve kelimelerin sayısınca ve kendisinin razı olacağı kadar söylüyorum.